Değerli izleyenler, Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programına hoş geldiniz. Bu program bir farkına varış yolculuğunu temsil ediyor. Birisi sordu, ne demek farkına varmak? Niye farkına varayım ki? Zaten ne kadar çok bilirsen o kadar çok başı belaya girer dedi. Farkına varmaktan çekindiğiniz zaman... ...yaşamaktan korkuyorsunuz demektir. Çünkü ben inanıyorum ki... ...ancak farkında olduğunuz kadar yaşıyorsunuz. Geçen programımızda... evlilikteki iki temel boyuttan... ...söz ettik. İnsan insana ilişki... ...ve karı koca ilişkisi. Eğer bunun farkında değilseniz... ...ya... ...karı koca ilişkisinde güme gidersiniz... ...yazık olur. Ya da... ...insan insana bir ilişki kurmak konusunda... ...acil, zayıf, fakir kalırsınız. O da gerçek bir fakirliktir. Biz bu program yoluyla... ...mümkün olduğu kadar... ...sizin yaşam yolcunuzu... ...zengin kılmaya çalışıyoruz. Benim ülkem... ...zengin insanların ülkesi olsun. Farkındalıkları... ...zengin olan insanlar. Biz... ...geçen hafta bir sohbete başladık. Ben... ...rica ettim... Bu hafta aynı sohbete devam edeceğiz. Levent Üzüncü, Evri Üzümcü, hoş geldiniz. Ne güzel sizleri burada görmek. Ve gençlerimiz, sizler de hoş geldiniz. Bir farkına varış yolculuğu yapacağız birlikte. Şimdi bu farkına varış yolculuğumuza başlarken... ...bir veteranimiz var. Biliyorsunuz benim bilgelikler kaynağım hep vatandaşlarımız. Sokaktaki vatandaşlarımız bazı konularda hiç beklemiyorsunuz... ...ama o kadar önemli üzerinde düşünülecek şeyler söylüyorlar ki... ...onun için bakalım ne diyorlar? Bir sohbet oluşturalım. Çevrenize baktığınız zaman insanlar eş seçerken karşılarındaki kişi için... ...bundan iyi baba olur, bundan iyi anne olur diye düşünüyorlar mı? Yani ilk etapta birbirlerini tanıdıkları zaman herhalde düşünürler. Ama tanımadan bilemezsin. Peki bu iyi bir şey mi? Yani eş seçerken anne ve baba olur diye seçmek iyi bir şey mi? Tabii iyi bir şey. İyi bir şey. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya ben baktığımda eşimin yani iyi birisinin olmasını Tabii ki isterim yani. Evet. Genelde zaten özellikle bu bayanlarda ya gerçi şu devirde erkekler de çok bayanlar konusunda hani bayanlarımız biraz da şey oldukları sonra yani, erkekler de çok seçme var. Hani eğer ki aile kızıysa evet ben bununla evlenirim. Ben yani derler yani evlenecek kız vardır. Eğlenecek kız vardır diye konuşma. Yani inanıyorum yani çünkü benim çevremde çok var ki ben de yapıyorum bunu. Hani baba olabilir ya da evine bakabilir. Hani iyi aile çocuğu falan. herkes bu evde herkes yani diyebilirim. Sanmıyorum. Sanmıyorum. Çünkü evliliği düşündüğünde önce baba anne değil, önce beğeni. Fiziksel beğeni, cazibeye bakıyorlar. Erkek veya kadın. Daha sonra iyi olur mu, kötü olur mu? Ya da işte uzun bir zaman geçiyor mu bilemiyorum ama eskiden bize göre iyi baba olur bu. İşte bununla evlenelim. Sülalesi iyi deniyordu. Ama şimdi öyle değil. Fizik ve cazibeye bakıyorlar maalesef. Bir de cüzdana bakıyorlar. Emre'cüğüm, sen Levent'le tanıştığında cüzdan yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> <de. gülüyor> Onun için cüzdana bakmadığın bir gerçek. Evet. Fakat merak ediyorum, bu adamlar iyi baba olur diye aklından geçti mi? O konuda herhangi bir... Tarkın Hanım var mıydı? Evet. Şimdi biz tanıştığımızda 21 yaşında falanım ben. 20, o yaşlar 20-21. Ee, pek düşünmemiştim o zaman. işin baba olur kısmını açıkçası. Fakat çok iyi bana arkadaş olacak, dost olacak birisiydi. Kesinlikle bir cinsel cazibesi vardı. Ön plandaydı o yaşlar için özellikle. Ama ilişki ciddileştikçe, evlilik e, lafı geçmeye başladıkça... İnsan bir ileriye doğru şöyle bakma ihtiyacı hissediyor ve o zaman da e, düşündüm yani bu kadar hani temel değerlerde uyuştuğum bir insan bir aile birlikte kurabiliriz duygusu vardı içimde. Evet, evet. Kim sen de... Tabii ben okulunu okumadığım için o kadar bilimsel bakamıyordum durum ama ben genellikle hayatı daha böyle bir kuşaklar boyu baktığım için sadece ondan iyi bir eş olur mu, iyi bir arkadaş olur mu? ötesinde e, iyi bir anne olur mu? İyi bir teyze olur mu diye de baktım. Yani e, o bir bütün çünkü. İyi insan ve hayattaki tüm rollerini iyi yapabilen insan. O rollere de baktım ben çünkü o bir bütün. Evet. E, o, o bütünle değerlendirmeye çalıştım. E, zaten genellikle dişilerin söylediği bir lafı söyledim ben ona. Artık evleneceksen evlen, oyalama beni dedim. <gülüyor> Hala hatırlıyorum yani. Oyalama beni, evlenecekse evlenelim dedim. Hatta mekanı bile hatırlıyorum. Ee, sizin yazıhanenizdi. Sonradan bizim evimiz oldu. Mekanı hatırlıyorsunuz. Kızıl evet. Toprak'taki evde. Evet. Bunu söylediğim günü hatırlıyorum ben. Bir yaz günüydü. Ya. Evet. Sonra Karakış'ın göbeğinde evleniverdik. Evet. Evleniverdiniz ve şimdi iki tane aslanlar gibi <gülüyor> oğlunuz var. <gülüyor> Adana Batu. Şimdi... Mehcim, şimdi <gülüyor> Ada evlenirken, Batıl evlenirken, senin gönlünden geçen, yani benim oğlum evlenirken, evleneceği kızın iyi bir anne olup olmayacağını düşünse iyi olur gibi bir... Asıl önemli olan noktanın şu olduğunu düşünüyorum. Sizi o evliliğe götürecek olan düzen, sistem ve geçmiş çok önemli. Kaç ilişkiden oluşmuş bir şeydir bir aşk... Murat Anmungan şiirinde söyler bunu, çok güzel bir sözdür bu. Birçok ilişkinin bir finalidir evlilik belki de ya da belki yeni bir başlangıcıdır bilemiyorum. Ama hayatta hiç kimseyi tanımadan tanıdığı ilk erkekle evlenenler istatistik olarak ne kadar mutlular bilmiyorum. Ama insanları tanıdıkça, insanlardaki farklılıkları boyutlarıyla öğrenebildikçe daha sağlıklı, daha sağlam ilişkiyi seçebiliyorsunuz. Size her gün gelen domates manavınıza domates budur diye geliyor. Bir başka manava gidiyorsunuz 8 tane farklı domates var. Seçim şansınız fazlalaştıkça lezzet anlayışınız da gelişiyor. O zaman hangisini size uyup uymadığını anlıyorsunuz o domateslerden. Evet. Hem dişi için hem erkek için e, eril için aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama maalesef ki toplumların önünde bununla ilgili çok büyük engeller vardır muhafazakarlık gibi. Hı hı. Muhafazakarlık zaten insan ilerleyişin önünde bir engeldir. Her toplumda olduğu gibi. Sadece ülkemizde değil. Ve insanların göğüslerine gere gere çıkıp ben muhafazakarım demesini ben hiç anlayamamışımdır hayatım boyunca. Evet, Çünkü toplumun, ilişkilerin, insanların ileriye girişini engeller bu insanlar. Hı hı. Hiç evet. böyle bakmayız biz mesela. Evet, Gelişimin önünde bir engel olarak görüyorsun. Ve aslında benim bu programa girerken söylediğim... Bu program bir farkında oluş programıdır derken işte tek domates yok. Aynen öyle. <gülüyor> Farklı domatesler olduğunun farkında olduğunuz zaman hangi domatesi seçtiğinizle ilgili. Bu farkında oluşla ilgili Ebru'cuğum. Şimdi e, sence bir genç kız diyelim ki şimdi bizim programımızı seyreden bir sürü genç kız var. Bir genç kız bir erkekle ilişkisi geliştirirken ona baktığında bundan iyi baba olur Demesinin arkasında hangi farkındalıklar yatabilir? Şimdi ben ek olarak Levent'in söylediklerine şunu belirtmek istiyorum. Burada kişinin tabii ki karşısındakini ne kadar tanıdığı önemli. Fakat ondan da önemlisi insanın kendini tanıması konusu son derece önemli. Evet siz domates arıyorsunuz belki ama kendiniz acaba limon musunuz, pırasa mısınız, onu farkında mısınız durumu var. Ben neyim, ben kimim, ben nereden geldim, gitmek istediğim yer neresi? O donanıma sahip miyim? Beni arzu ettiğim yere götürecek. İnsanın bir iç e, muhakemesini yapması son derece önemli. Evveliyatında diye düşünüyorum. Kendinizi bildikten tanıdıktan sonra zayıflıklarınızla, güçlü yönlerinizle, arzularınızla, korkularınızla, ondan sonra kendinize dürüst olarak başka bir insanla ilişkiye girdiğiniz vakit zaten e, daha güzel şeylere gebe olacak o zaman o ilişki. Evet. Değerli izleyenler, ben bu ilişkilerde bazen şunu da görüyorum. Yani oğlana deniyor ki bak kendinden daha akıllı bir kızla evlenme ha şeklinde bir ifade de oluyor. Çünkü onların kendisine göre kendinden daha akıllı bir kızla evlenmek bazı sorunları da birlikte getirecekmiş gibi. İzin verirseniz bir VTL'miz var, sokak röportajımız var. Vatandaşlarımıza sorduk. Bu kendinden daha akıllı birisiyle evlenme konusunda. Bakalım ne gördük? Bir erkek kendinden daha akıllı bir kadınla evlendiği zaman iyi mi etmiş olur, kötü mü? Kötü. <gülüyor> Neden kötü? Kötü etmiş olur. Çünkü erkeklerin bana göre erkeklerin yapıları... ...bunu hiçbir zaman kaldıramamıştır. Yıllardır böyledir, yani yüzyıllardır böyledir. Bir erkek kendinden daha akıllı, daha sivri kadını kaldıramaz. Böyledir. Bence kötü etmiş olur. Neden? <gülüyor> Çok zorlanır. <gülüyor> Neden zorlanır? Kadın, e, bilmiyorum, kendisini... ...belki aş e, aşağılık komisindeki kopneksine gel. Kötü etmiş olur. Neden kötü etmiş olur? Çünkü ya akıllı olması o... Bir kere üstünlük kurmaya çalışır falan yani başka sorunlar çıkar yani ufak ufak olsa da sorunlar çıkar sevse bile. Erkekler aslında akıllı kadını sever ama maalesef tahammül edemezler. Ne? Severler ama tahammül edemezler kendinden akıllı olduğu için. Peki e, yani daha akıllı bir kadınla evlenmişse iyi mi kötü mü? Şimdi onun iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. İyi tarafları şöyle, eğer kadın akıllı, geride durma plan durmayı yapabiliyorsa iyi. Ama erkeğin önüne geçip onu kesmeye çalışıyor veya onu akıllıya zorlamaya çalışıyorsa erkek onu anlayamaz ve dolayısıyla da huzursuzluk çıkar, iyi değil. İyi etmiş olur. Neden? Yani ne kadar ben seçen erkek falan desem de gene yöneten kadın olacağından daha akıllı birinde olması direksiyonu daha iyi yani. <gülüyor> Sokak bilgeleri değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> nasıl değerlendiriyorsun bunu? Val, bence çok güzel şeyler söylemişler. Çok can alıcı şeyler söylemişler. Ama biz e, benden daha akıllıyı neye göre hesaplıyoruz? Mesela sizden daha akıllı olabilir ama e, dama tahtasında yolunu bulamaz. Anlatabiliyor muyum? Sizin de daha iyi olduğunuz noktaları parlatmanız karşı ilişkide her hangi cinslenseniz karşı tarafında iyi olduğu noktaları sahip çıkması ve parlatması gerekir. Yani ilişkinin zekası bir bütündür, bütünsel evet. bir zekadır ilişki. O ilişkideki zekanın oranı önemli değildir ama ikinizin ortak zekasıdır ilişki. Evet. Birinin mesela, üzerine birinin zekasını yatırılamaz ki o benden daha zeki. e ee? Bu bu bütün cevaplarda benim de dikkatimi o çekti. Neden böyle bir mu ben mi? Bir çekişme... Bir karşıtlık. ...var mütemadiyen <gülüyor> algılayışta. Yani e, o daha zeki olursa... ...bak şimdi o filan bilmem ne yap... ...yani hep bir tehdit unsuru gibi. Birbirimiz için tehdit miyiz biz? Yani ilişkide olduğumuz insanın zeki olması... ...güzel olması, ünlü olması... Efendim zengin olması her neyse... ...bu bir tehdit unsuru mudur? Neden bu şekilde algılamak durumundayız? Evet. Ve dikkat edersen... ...konuşanlardan bir kısmı... ...ee... Şunu dikkat edin yani böyle biraz gülerek söylüyor yani kendisini böyle söylerken biraz da suçluluk var aslında bir ben bir gerçeği ifade ediyorum ama bu gerçeğe de gerçekten gerçek olduğuna inanmıyorum veya lehime olduğuna inanmıyorum diyor. Ama Ebru öyle bir toplumdayız ki büyükler oğullarına diyor ki ilk gece gözünü korkuttun korkuttun korku tamattın yandın diyor. Şimdi bu çerçeve içerisinde aldığın zaman. Durum ortaya Hep çıkıyor. Hep bir ispat etme yarışı içerisindeyiz sanki. Üstünlük. Üstünlük. Ve yani üstünlük kurmaya çalıştığınız kuruma bakınız. Evet. Hı -hı. Ya Aile kurumu. Evet. O benden daha zeki olmasın. Eğer daha zekiyse de belli etmesin. Çocuk doğursun. Benim istediğim gibi sen kimsin? Yani hayırdır? <gülüyor> Beyim ağam yani bu iş böyle gitmiyor. Bu, bu iş böyle olmaz. Ondan sonra da sağlıklı olamaz bir toplum. Olamaz böyle yetişen bir toplum sağlıklı. Evet. Benim ailede sözünü ettiğim insan insana ilişki boyutu böyle bir kimin dediği olacak düşüncesiyle ayakta kalması mümkün değil. Kadın erkek ilişkisinde erkeğin sözü geçmeli, evin reisi erkektir anlayışı içerisinde baktığınız zaman o zaman ailede insan insana bir ilişkinin gelişmesi Ortamı yaratılamıyor. Olamıyor. Yani bütün bu sözlerin arkasında şunu görebiliyoruz ki benim toplumumda aile kurulurken daha başından insan insana ilişkiyi geliştirme olana olmayan bir ortam içerisine giriyorum düşüncesi olmaya başlıyor. Ve bunu, buna çok acıyorum. Çok acı bir şey bu. Sadece bu iki kişinin Hayatını sürdüreceği bir şey değil. Gelecek nesillerin yapılandığı, şekillendiği bir ortam oluyor o evlilik. O zaman da hakikaten kadın erkek inişinde yaşamın özü kimin boru ötecek? Kimin dediği olacak tavrı içerisinde. Ve daha işte. evlenirken bile kim kimin ayağına bastı mücadelesi buna güzel bir örnek değil mi hocam? Siz de yaptınız. Biz basmadık Yok. ya siz orada <gülüyor> biz, biz böyle biz el ele tutuştuk o zamandan beri. Karşıyız böyle evet. bir şey dedik. Evet. Aynen böyle. Karşıyız Aynen böyle bir işte şey dedik. Evet. Evet. Çünkü ne kadar anlamsız yani. Evet. Genelde de kadın basar zaten erkeğin ayağına. Evet. Ve hiç de öyle olmaz görüyoruz toplumun aynı yani olmuyor. Evet. evet. Değerli izleyenler ben oradaydım. Şahitlerinden birisiydim. <gülüyor> Benim nikah Ve... şahidim Doğan Hoca evet. <gülüyor> evet. Ve gerçekten de çok bilinçli olarak... Ebru ve Levent bir mesaj verdiler. Oradaki tüm gelenler zaten öyle bir grup vardı ve hepimiz alkışladık o tutumu. Şimdi Ebruciğim, sen bir psikoterapist olarak çalışıyorsun ve birçok olaylar geliyor. Onların farkında olmadığı şeylerin sen farkına varıyorsun, iş dinamikleri gördüğünden dolayı. Bir erkeğin benim üstün olmam lazım, benim kadından daha üstün olmam lazım kaygısı içerisinde olduğu bir kişilik. Olgun bir kişilik mi? Bir boşluğu doldurma çabası görebiliyor musun orada? Evet. Kesinlikle olgun bir kişilik değil. Çok güdük kalmış bir insan tavrı diyeceğim ben ona ve hatta sizin yetişkin çocuklar kitabında başından sonuna anlattığınız olay bu zaten. Bedenen büyümüş, yaşça büyümüş, müdür olmuş, işte fila, baba olmuş filan. Fakat baktığınız zaman değerlendirme, yaşamı değerlendirme, davranışlara baktığınız zaman 15 yaşını geçememiş belki. Yani hala daha o yaşın olgunluğunda ancak davranabilen birisi. Elbette böyle bir insan yaşamda doldurması gereken rolleri layığıyla dolduramıyor. Evet. Değerli izleyenler, ben hani anlatırlar ben Amerika'dayken diye Şimdi ben Amerika'dayken anlatacağım bir hüküm var. Efendim ben Amerika'dayken <gülüyor> University of California Los Angeles'dayım ve Uluslararası Araştırma Profesör Ofisi'nde danışman olarak bir rolüm var. Şimdi ülkenin adını vermeyeyim ama bir e, Asya, e, Pasifik kıyısında kıyısı olan bir Asya Ülkesinden bir profesör geldi. Eşini Amerika'ya getirmek istiyor. Ondan dolayı ee, nasıl bir yol izlesin hukuki olarak, nasıl bir vize alınacak falan benden öğrenmek istiyor. Ben de yardım etmek istiyorum. Bana dedi ki seni öyle yemeğine çıkaracağım ben dedi. Olur dedim. Ben de merak ediyorum. Konuşmak istiyorum. Dünyanın öbürcünden gelmiş. Nasıl bir insan? Şimdi yemeğe gittik. Çok ilginç bir şey oldu orada. Yemeğe vardık. Dedi ki en pahalısından ye dedi. <gülüyor> yani bunun ne kadar ayıp bir şey olabileceği aklı ucundan geçmiyor adamın. En pahalısından yedi dedi. Ben vereceğim dedi. <gülüyor> Dedeceğimi bilemedim. Hı -hı. Dedim ben kendim de veririm. Yok yok dedi. En pahalısından. Canlı işte çok ye <gülüyor> Herhalde bu rüşvet oluyor. <gülüyor> en iyi hizmet alabilmek için rüşvet verme ama var. Yemeğimizi aldık oturduk. O sırada ben bekarım, evli değilim. Eşimden ayrılmış durumdayım. Evli misin, bekar mısın dedi. Evli değilim dedim, bekarım dedim. Aa dedi. Ki bu profesör benden yaşça daha küçüktü ama bana nasihat etti. Bakın ne söyledi. Evleneceğin kız çok güzel olmasın dedi. Bir kere çok güzel olmasın dedi. Bir söyledi daha vardı. Senden daha akıllı olmasın dedi. Çok güzel olmasın. Senden daha akıllı olmasın. Ayrıca dedi. Senin paranı kullanırken çok dikkatli olsun. Bu üç şeye dikkat et dedi. Unutma dedi. Düşündüm. Çok güzel olmayacak. Benden daha akıllı olmayacak. Paraya harcarken çok dikkatli olacak. Ya dedim bu benim amcamın aynısı. Yani bu kişinin söylediği şeyler Silifke'de amcaların, dayıların, yeğenlerine söylediğinin aynısı. Burada bir kültür yapısı var, bir değerler var. Burada bir erkeğin kadınla yolculuğa çıkarken farkında olması gereken bazı şeylere dikkat çekme var. Ve nesilden nesile hani Levent'ciğim sen dedin ya çocuk Yetiştirmiyorum. Aynı zamanda torunumun babasını yetiştiriyorum, annesini yetiştiriyorum. Tabii biz bunları yetiştirirken nasıl ki bizim konuştuğumuz dili Türkçe öğreniyorlar farkında bile olmadan aynı şekilde bizim yaşam felsefemizi, felsefemizi ben buna bizim anlam verme sistemimizi diyorum. Kültür çünkü bir anlam verme sistemidir. Aynısını öğreniyorlar. İster istemez öğreniyorlar ve onlar da kendi çocuklarını öğretiyorlar. O zaman biz eğer farkında olmazsak ne öğrettiğimizin, eğer biz farkında olmazsak nasıl bir gelecek yarattığımızın hiç farkında olmadan yıllar yılı aynı düzen içerisindeyiz. Biz gerçekten kadınlarımızdan korkan ve bu korkuyu da sürekli onları denetlemek isteyen bir tavır içerisinde olan, Erkekler mi yetiştirmek istiyoruz? Benim ülkemin erkeklerinin... ...düşünmesini istiyorum hakikaten. Yani... ya Nereden geliyor bana bu korku? Neden ben akıllı kadından... ...korkuyorum? Acaba... ...benim ilişkim önemliyse... ...karımın akıllı olması... ...bir zenginlik değil mi? Değerli izleyenler... ...bunun üzerinde... ...hakikaten düşünmemiz ve konuşmamız lazım. Çünkü... O çocuklar bizim geleceğimizin ta kendisi. Anayasa değişikliği, politik partiler, şunlar bunlar olup geçiyor ama işin özü çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz orada. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Değerli izleyenler sohbetimize devam ediyoruz. Bu program bir farkına varış Yolculuğunu temsil ediyor. Ve Levent'ciğim. Ada ve Batı. Aslanlar gibi iki tane çocuğunuz var. Benim duymak istediğim şu. Baba oldun. Şöyle kucağına aldın. Hatırlayabiliyor musun o anı? Neler hissettin? Şimdi tabii fotoğraf... Ve video kamera var. Görüntüleyebiliyoruz bunu. Ve nesillerden nesillere de aktarabileceğiz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim elimde babamın babasının bir tane fotoğrafı var. Ve o babamı gördüğünde ne düşündü bilmiyorum. Ama ben adayı gördüğümde ne hissettim? Görüntüsü de var, fotoğrafı da var. Yani akar görüntüsünde var, fotoğrafı da var. Ama e, bazı şeyleri yazıyorsunuz. Yazıp yazıp yazıp yazıp tarif etmeye çalışıyorsunuz. Ama öyle bir yerden bahsediyorum ki oraya gidenler bilir onu. Yani bunu tarif edebilmek, bunu anlatabilmek, onu kucağına aldığında, onu ilk defa gördüğünde düşündüklerini yazarak anlatabilmenin ve aynı hisleri paylaşabilmenin daha bunu yaşamamış olanlarla çok fazla imkanı yok. Baba olanlar da zaten aynı dili konuşuyorlar. Neden bahsettiğimizi zaten biz birbirimiz biliyoruz. Ama burada baba olmayan <gülüyor> konuklarımız var daha baba olmadılar. Ben onlara ne kadar anlatırsam anlatayım. Ben burada bunu ne kadar dile getirmeye çalışırsam çalışayım. Burada sadece bunu sizin benim gibi, bizi izleyen babalar gibi sadece baba olanlar anlayacaklar. Onun için kimsenin heyecanını bölmek istemem. Evet. <gülüyor> kendi kendi hissettikleriyle baş başa bırakmak isterim. Ama şunu söyleyebilirim. Ee, hayatlarında hiç yaşamadıkları bir aşkla, hayatlarında hiç bir karşılaşmadıkları bir ruh haliyle karşılaşacaklar. Hep bildikleri, hep yaşadıklarını zannettikleri, her yerini bildiklerini zannettikleri bir evde, karosundaki sayıyı, çeşmenin nerede olduğunu, kapı kolunun açarken nasıl gıcırdadığını, kapının hangi açıda gıcırdadığını bildiğiniz bir evde, bir gün duvarın birine vuruyorsunuz ve duvarın içinde bir boşluk olduğunu, bir kapı olduğunu, bir arkada başka bir oda olduğunu düşünüyorsunuz ve o çok iyi bildiğiniz evin içerisinde, o duvarı yıkıp, yeni yepyeni bir odaya geçiyorsunuz. Ama tekrar ediyorum ilk defa görüyorsunuz. Onun keyfini çıkartmalarını... ...tavsiye edebilirim ancak. Yani. Emric'üm... ...Levent'teki bu... ...iç süreçleme, farkına varış... ...şın farkına vardın mı? Nasıldı? Kesinlikle. Şimdi annelik... ...biraz daha farklı bir süreç tabii. En başından beri içinizde büyüyen... ...bir can. Çok farklı. Biraz da bize... ...torpil geçilmiş gibi oluyor sanki diye hissediyorum. Evet, genetik torpil var. Genetik torpil var işin içinde. Dolayısıyla bir anne için de tahmin ediyorum çok özel bir an. Yani o bebekle babanın şimdi ilk defa temas etme e, anı. E, ne diyebilirim ki bundan daha özel paylaşılacak ne olabilir ki hayatta? Yani iki insan bunun ötesinde ne paylaşabilir ki artık? Dolayısıyla çok özel... Hı hı. Muhteşem bir olay. Levent'in deyimiyle dünyanın en olağan mucizesi. <gülüyor> Çocuk. Evet. Çocuk. Bir de senin ağzından duymak evet. <gülüyor> Dünyanın en olağan mucizesi. İzledik biz de. Hamile kalınca çiftler. Nedir bu iş ya? İlk hamilelikte özellikle. Yani biliyorsunuz bir şeyler hamilelikle ilgili. Tabii ki neyin ne olduğu ile ilgili. Hani artık leylekler kalmadığı için biliyoruz artık neyin ne olduğu. Ee, bakıyoruz. Belgeselleri izliyoruz. Nasıl yorumlarsanız yorumlayın, ister ilahi olarak yorumlayın, ister doğanın gücü olarak yorumlayın. Size adım adım neyin nasıl olduğunu demonstrasyon gösteriyor. Diyorsun ki bu bir mucize olmalı. Yani dünyanın en olağında mucizesi. Her sağlıklı bireyin başına gelebilecek bir mucize. Herkes, sağlıklı bireyler, anne baba olabiliyorlar. Yani bir manileri yoksa. İşte yüzde on, yüzde beş gibi manisi olan çiftler de var. Ama onlar da anne baba olabiliyorlar evler de Düşünsenize yani herkes aslında anne baba olabilir. Olabiliyor. Evet. Ebru'cuğum istatistikler gösteriyor ki aa, çocuk olduktan sonra bir süre sonra boşanma sayısında bir artış oluyor. Hı -hı. Ben evde yıldızla konuşuyordum ve benden de etti. Ne olur dedi bunu, bunu açıkla, bunu anlat dedi. Değerli izleyenler bizi seyredenler yeni evliler. Henüz çocuğu olmamışlar. Bir kadın anne olduktan sonra, o bebeği alıp baktıktan sonra, o bebeğin ona ihtiyacı o kadar belirgin şekilde var ki, ana kuzusu derler. O kadar belirgin bir şekilde anne ona zamanını vermek durumundaki Erkeğin bunun farkında olması ve annenin nasıl bir durumda, neye ihtiyacı olduğunu farkında olması çok önemli. Ve bunu göremediğiniz zaman anne kırılıyor. Eşim Yıldız böyle söyledi. Kesinlikle çok önemli. Yaşamsal süreçler bunlar. Tabii ki bir kere o bebek muhtaç. Bakmazsanız ölür, yaşayamaz. Anneye muhtaç. Tabii ki babaya da muhtaçlığı var ama esas olarak ilk doğduğu vakit anneye çok muhtaç. Ve kadının da kendinin bu çok yeni, çok büyük bir sorumluluk, bu rolü iyice yaşamında bir yerlere oturtması şöyle olmayacak. Muhakkak ki yaşayarak bir zaman kat etmesi gerekecek bunu olabilmesi için. İşte bu dönemde eşler birbirlerinin gözünden dünyayı görmeye ne kadar önem veriyorlar, çok kaliteli bir hale getirecek yaşamı. Ve o bir birliktelik oluşacak hep birlikte. Aksi takdirde taraflar oluşmaya başlar. Böyle Fenerbahçe, Galatasaray gibi taraf, tribünlere ayrılırsınız. Yaşam ve mücadele bir kavga haline geliverir. Ve oluyor değil mi bu oluyor, taraflar? Çok oluyor çok sık oluyor Ben bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bakın ev, işte burada evlenmek üzere olan arkadaşlarımız var. Ee, evlendikten sonra genellikle ilişkiler çok fazla değişmiyor. Biraz kendi rayına oturmak için böyle bir sallanıyor... Sonra oturuyor. Ama çocuk sahibi olmak, olmaya karar vermek hamilelikle başlayan süreç ve doğumla devam eden süreç hiç de umduğunuz gibi olmayabiliyor. Gerçekten. O yüzden e, evlendikten sonra çocuğun doğumuyla birlikte ayrılan çiftlerin sayısı fazlalaşmaya başladı. Çünkü o ağırlığı çift kaldıramıyor. Annenin psikolojisini baba kabul etmiyor. Bir de o psikolojiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. Kadının e, Anıt yani fizyolojisinde çok ciddi değişiklikler oluyor hormonlar beyin hacmi bile hamilelik ve doğumda belli oranda küçülüp sonra tekrar büyüyor bu çok yeni bulgular bunlar yani, yani muazzam bedende değişiklikler var bu ruhu biraz da bilgi de sanıyorum önemli yani biliyor de olmak da yardımcı olabilir ve, Düşünsenize Ebru'nun gözleri mesela iki numaraydı şu an sıfırlanmak üzere Hı -hı. iki doğumla birlikte. Yani çok gerçekten büyük çok değişimler iyi değişiyor şey yani. O kadar büyük değişimler oluyor ki gözlük kullanıyordu, artık kullanması olur yani. Evet. O duruma doğru gidiyor. iki doğum. Hatta ben espri yapıyorum. 3 doğumda gözler tamamen düzelecek. <gülüyor> ve yani böyle şeyler oluyor ve bunu e, diyorum ya seçtiğiniz hayatı yaşamak evet. çaba sarf etmek gerektiriyor. Evet. Siz o çabayı sarf etmezseniz eşinizle olan ilişkinizi çocuk doğduktan sonra yok sayarsanız artık bizim ilişkimiz bitti diye bakarsanız zaten hiç gittir. Evet. Yürütebilmenin anlamı kalmaz. Ama çaba sarf etmek zorunda. Evet. Çiftler bunu da şimdiden evet. size söyleyeyim. <gülüyor> değer izleyenler Revent <gülüyor> Üzümcü'yü duydunuz. Hakikaten bu çaba kavramı son derece önemli. Birlikte bir yolculuk ve o evde ömür boyu devam edebilecek bir yolculuk içerisindeyiz. Bu yolculuk devam ederken ...karşılaşacağımız bazı sorunlar da olabilir. Şimdi bir sokak röportajımız var. O röportajı izleyelim. Dönünce sohbetimize devam edeceğiz. Bir tartışma sırasında eşinizin çok sinirlendiğini gördünüz. Böyle bir durumda geri mi durursunuz, üzerine mi gidersiniz? Geri dururum. Neden? Çünkü tartışma esnasında ben de tartışmaya öne yak olursam... ...bu sefer birbirimizdeki bağlantılar kopar saygıyı kaçırırız. En azından birimiz çekilmemiz lazım. Bu da ben sen ben çekilirim. Haklı da olsam haksız da olsam ortak noktayı bulmak lazım evlilikte. Evlilik. Neden geri durursunuz? Baskın olacağım zaman gelecektir. Çıkar giderdim herhalde odadan üzerine gitmem asla. Neden? Sinirli anında. Çünkü böyle bir durumda yangına körükle gitmek gibi. Gibi şey. benim yapımda da öyle bir şey yok ben kavga sevmeyen yüksek sesle konuşulmasından bile hoşlanmayan bir insanım olayların yumuşamasını beklerdim sakinleşmesini beklerdim ortamın kaçarım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu da fazla konuşmalarından ötürü geliyor yani Ve bir yerden sonra hani konuşma tıkanacak herkes üstte çıkmaya çalışacak bir kişinin geride durması kavgayı yatıştırır evet <gülüyor> <gülüyor> Erbul'cum, birlikte bir yolculuk yapıyorsunuz. Tabi ara sıra kaçınılmaz olarak çatışmalar çıkıyor, gerginlikler oluyor. Bu kaçınılmaz son derece doğal bir şey. Ee, şimdi, senin yaklaşımın tarzın ne? Senin farkında olduğun şeyler ne? Evet. Benim önemli üzerinde durduğum, illa bir orta nokta bulmanın üzerinde durmuyorum bir kere. Çünkü inanıyorum ki gerçekten üretken ve zengin bir yaşamda, ...senden bir fikir geldi, benden bir fikir geldi... İşte biraz ben vazgeçeyim... ...azıcık sen işte görmezden gel Filan, ...ortada buluşalımdan çok daha... ...fazla olanaklarımız var... ...o da nedir... ...gel senin kafanda bir şey var, bende de bir şey var... ...katalım, çarpalım, bölelim... ...oradan yola çıkıp düşünmeye devam edelim... ...beraber yeni bir şey üretelim... ...daha önce senin aklına gelmeyen... ...benim aklıma gelmeyen... ...olabilir, yani başka bir noktaya doğru... ...birlikte bir yolculuk yapalım ben terapilerimde de özellikle çiftlerle bunu oluşturmaya çalışıyorum <gülüyor> yani illa sen feragat et sen işte bilmem orta noktayı bul değil hayır sen öteki zenginliklerimiz var getirelim bir araya hadi oradan yola çıkalım birlikte bakalım nerelere gidebiliriz önemli olan orta noktadan ziyade hayır bir üçüncü dördüncü beşinci noktaları e, ziyaret edebiliyor olmak evet efendim evet. senin katmak istediğin şey ya yazık olmaması lazım ilişkilere yani bir anlık öfkeyle yani ee, düşünsenize yani olur oturursun aylarca yıllarca konuşursun ya da bir zaman ayrılmak üzerine konuşursun ve ayrılırsın ayrı bir durumdan bahsediyorum. İnsanlar ille de evlendikleri insanla yaşamak zorunda değil katolik miyiz Allah aşkınıza yani katoliklerin bile başına gelen bir durum bu ve ne kadar acı düşünsenize evlendin ve ömür boyu onunla yaşamak zorundasın. Ya zorundalık zaten niye yaşayasın? Ama bir ilişkinin bitebilme ihtimali de vardır. İnsanlar ölüyor, ilişkiler mi ölmez? Ama insan intihar da edebilir. Yani köprüden de atabilir kendini aşağıya. Ben çok gördüm kendini köprüden aşağı atmış ilişki. Evet. Daha önce yaşayacak şeyin vardı. Niye attınız kendinizi köprüden evet. aşağı ilişkinizi? Evet. Ve buradaki gençlerimize söylemek istediğimiz bazı şeyler var herhalde. Hakikaten çok doğaldır çatışma çıkması birbirinizle aynı şeyi düşünmemeniz ve o süreç içerisinde sizin gerçekçi olmanız ve hakikaten Ebru'nun söylediği şekilde o gerçekçilik içerisinde her iki tarafında birbirine söyleyeceğini açıkça söyleyerek yeni bir senteze doğru gitme ve bu sentez içerisinde yeni bir gelecek yaratma durumu. Şimdi size sormak istiyorum. E, ara sıra oluyor mu bu hem fikir olmadığınız durumlar ve nişanlısınız çünkü e, ve böyle bir şeyler olduğunu zaman sezdiğiniz zaman neler geçiyor aklınıza nelerin farkındasınız neler düşünüyorsunuz? E, aslında mantıklı düşünüp yapmak gereken şeyin ne olduğunu ortaya koymak hiç zor değil. Ee, sağduyulu olmak gerek, anlayabilmek gerek, e, kendi duygu durumunuzu doğru bir şekilde ortaya koyabilmek gerek. Böylece e, ya orta noktaya, ya üçüncü ya da dördüncü noktalara gitmek de mümkün. E, ama o an ne kadar kızgın olduğunuzu, ne kadar anlaşılamadığınızı düşündüğünüzü ya da ne kadar o istediğinizin, Ele geçirmesi gereken bir şey olduğunu e, hatırlayınca e, çok da böyle olması gerekeni gerçekleştirebiliyor olmuyoruz her zaman. <Gülüyor> e, bizim deneyimlediğimiz çeşitli ortamlarımız oldu evet de. E, şimdiye kadar iyi geldiğimiz düşünüyorum. E, bu ilişkimizin çok taze, belki birlikte yürütmek istediğimiz e, ilişkinin çok arzusuyla olan bir şey ama e, söylediğiniz o farkındalığın e, bundan sonraki ilerleme e, aşamasında da karşımıza çıkan bu tür durumlara e, doğru bir çözüm yolu geliştirebileceğini umuyorum, düşünüyorum. Evet. Kökhancığım ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani burada gelecek eşin var. Şimdi iki tavır içerisinde olabiliriz. Bir tanesi eylem. A, B, C, D, E, F, G özelliklerinden dolayı benim eşim olacak ve ben kendim k özelliklerimi kaybetmeden böyle bir uyumlu yolculuk yapacağız gibi bir tavır içerisinde gidersiniz. Ya da öyle bir şey olabilir ki bu kendisi ya. <gülüyor> yani hatasız kul olmaz. Seviyorum abi ya. <gülüyor> Nasıl oluyorsa öfkesinde de gözleri parladığı zaman ayrı bir güzellik var. Ve ben onun öfkeli halini de seviyorum. Benimle hemfikir olmak zorunda değil. Kendisi olduğu sürece onun gerçeğini görmek, o gerçekle dans etmek istiyorum. Böyle bir tavır durumu var. Bu ikisi arasındaki farkı görebiliyorsun değil mi? Zannediyorum görebiliyorum, katılıyorum dediklerinize. Böyle bir durumla karşılaştığımda ben biraz daha soğukkanlı kalıp karşımdakinin neden bunu yapma, yaptığını anlamaya çalışıyorum. Belki biraz biraz empati, empati kurmaya çalışıyorum. Eğer karşındakinin motivasyonunu anlarsanız herhalde farklı noktalara da daha rahat gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Yani eylemin gözüyle bakıyorsun olaya. Bunu neden böyle söylüyor? Niye bu kadar sinirlendi? Evet. Empati derken bunu diyorsun Tabii değil mi? Evet. Ya yani ben onun yerinde olsam ve böyle bakıyor olsaydım kendimden ne beklerdim? Evet. evet. Böyle bir durum var. Abimiz iyi. <gülüyor> ben geleceği iyi görüyorum. Çok olgun, güzel bir dans geliştirmesin. Aslı, evet keremi yaktın yıktın. <gülüyor> Yine yakmaya devam ediyor musun? Evet, Kerem Şimdi keremi buldum. Kerem buldum. Evet. Şimdi oluyordur herhalde ara sıra sizin hem fikir olmadığınız durumlar, bir gerginlikler, çatışma gerçek bu. Yani biz hiç efendim kavga etmeyiz annemin babamın hiç kavga ettiğini görmedim diyenlere ben diyorum ya ki mı? demek ki sahte bir ortamda yaşadınız siz. Yaşam ya. kendisini olduğu gibi gösteremedi diye giriyorum. Yaşamın gerçekten yaşandığı yerlerde o bireysel farklılıklar mutlaka olacak diye düşünüyorum. Yani bence kavga da aşkın tuzu biberi olduğunu düşünüyorum ben. Bir de şu olay vardır. Zıt kutuplar birbirini çekerler. Bu doğru yani. illaki kavga ettiğimiz oluyor. Hı hı. Kavga ettiğimiz zaman ya ben susuyorum o sesini yükseltiyor. Ya o susuyor ben sesimi yükseltiyorum. Ama sonra aradan bir zaman geçtikten sonra bak diyorum burada burada bunu yanlış yaptık ama aslı budur doğrusu budur. Anlaşmayı yani ortak noktayı buluyoruz. Tamam çok teşekkür ederim. Arif kişi. Arif'ciğim konuş. Kavga ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Ama ya, o siniri daha sonra aktarmamak lazım. Yani o anda bir şeyler söylenebilir. Daha sonra bu niye olduğunu düşünmek lazım. Ya yani o zaman kavgamızın olması gerektiğini kabul ediyorum. Yoksa ya yani daha sonra arkaya hiçbir anlamı yok yani. Sürekli kavga edip hiçbir anlamı yok. İlişki o zaman hakikaten köprüleri aşağı atması gerekiyor yani. Evet. Doğru. Yani o kadar önemli bir şeyden bahsettin ki kavga olur, biter ama kin birikmez. Olmaması lazım. Evet, olmaması lazım. Birikmiş işler diyorum ben buna. O çok önemli bir şey. Ve böylelikle her neyse tertemiz, yeniden bir yola girme durumu olabilir. Gülsüm, senin söyleyeceklerin var mı bu konuda? Sen ne hissediyorsun? Bence de bilgilik... Mikrofon. Bir birlikteliği yürütmek için e, kavgaların da olabileceğini düşünmek lazım. Çünkü hayatta iyiler ve kötülükler iç içe geçmiş durumda. Ama bizim yapmamız gereken hep bunların e, iyi tarafını görmek. Hı. Bu yüzden e, vazgeçmemeliyiz. Mücadele etmeliyiz karşılaştığımız zorluklarla. Yaşam gerçek olarak devam etmeli evet. diyorsun. Evet. Şimdi ben... Değerli izleyenler bir şeyin farkındayım. Farkında olduğum da şu... Ben Ebru ve Levent'i... ziyaret ettim. <gülüyor> Oralarda da beraber olduk. Ebru'cuğum... Şimdi meslek yaşamının dışında biliyorum sen yüksek lisansını orada aldın ama onun dışında Amerika'da olmanın e, ve o toplumu görmenin oradaki yaşamı e, böyle içinde olmanın ki bayağı içindeydin çünkü bayağı işler buldun sen üniversitede çalıştın ve dostların vardı arkadaşlarım vardı sana neler kattı diye sorsam. Çok fazla şey kattı. <gülüyor> Bir, hemen aklıma gelen, bir kere hep içinde bulunmuş olduğum yerin çok uzandı, dışında bir noktada durup hayatı deneyimlerken daha önce bulunmuş olduğum bu yere farklı bir açıdan bakabilme şansım oldu. İçindeyken göremediklerimi şimdi bu başka açıdan bakınca görebildim. Yani içinden geldiğim yapıyı, kültürü daha iyi değerlendirebildim. Kendimi daha iyi tanımama yardımcı oldu. Bu bir. İkincisi... Hakikaten orada çok değerli insanlarla tanıştım. Hocalarım oldu, dostlarım oldu ve ben mesela kendime model alacağım ilişkiyi orada buldum. Evet çok önemli bir şey söyledim. Anlıyorum. Çok önemli bir şey söyledim. Ben evet. Amerika ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ee, o öyle Ozanlar Derneği. Ee, Roman Williams öğrencilerine o katı sistemin içerisinde başka açılardan bakmayı önerir. İşte o Captain My Captain sahnesinde çocuğun en son sıranın üzerine çıkıp oradan söylemesi. Ben buradan bakıyorum. Buradan da bakabiliyorum. İşte o açı oydu. İnsanın soğuduğu havayının aynı olup da yaşadığı yerin farklılaşması olayına alışması o kadar kolay olmuyor. Ama bizim herhalde genetimizde göçebelik var ya Asyalılıktan gelen. Ee, orada gördüğüm şeylerle ben eksi olarak şunu söyleyebilirim. Biz oyuncu milleti biraz kıskancızdır. Ben kendi tanıdığım oyuncular içerisinde kıskançlığı olmayan tek oyuncuyum. Ben kimseyi kıskanmam gerçekten. Ebru bunu çok iyi yakinen bilir. Hatta iyi yapmış insanları da tebrik ederim. Ne kadar iyi yaptım ne peşinden koştururum. Ancak Amerika'ya gidip geldikten sonra ben biraz kıskanç bir insan oldum ama insanların yaşantılarına eder hale geldiğim için öyle oldu. Hmm. Yani vay be dedim insanlar ne kadar da güzel yaşayabiliyorlar aslında. Evet. Evet. Ve Amerika ile ilgili önyargılarımız vardır. İster istemez Amerika'nın dünya siyasetinden kaynaklı. Ama insanlara baktığında insanların yaşantılarına çok gıpta edilecek şeyler vardır Amerika'da. Ben de bunları aldım diyebilirim Amerika'da. Bir şey ekleyebilir miyim? Orada şunu çok iyi öğrendim. Ben çatışma çözerken hep soruna odaklandıklarını gördüm. Kişiler birbirleriyle sorun yaşamıyorlar genel olarak. Bir problem varsa o problemi tanımlıyorlar. O problemin üzerinde kalıyor tartışma konuşma. Kişiliklere dokunmuyorlar birbirleri. Kişiselleştirmiyorlar tartışmaları. Evet. Ne kadar önemli ve farkındalık. Ne kadar önemli farkındalık. Değerli izleyenler ben bu program aracıyla Levent ve Ebru'nun burada olmasını benim yaşamımı zenginleştirdi hissediyorum. Umarım sizin de yaşamınızı zenginleştirdi. Ya siz ara sıra bizimle olun. <gülüyor> <gülüyor> Zenginleşmeye devam edelim. <gülüyor> Biz, Biz de, de zenginleştireceğiz. Kısa bir ara vereceğiz. Sohbetimize devam edeceğiz. <gülüyor> Değerli izleyenler, bir programın sonlarına geliyoruz. İnsan insana, bir yolculuk için bu program var. İnsan insana bir yolculuk için. Evlilikte karı koca ilişkisinin yanı sıra insan insana bir ilişkinin olması çok önemli. Her şeyden önce şunun üzerinde ısrarla durmam gerekiyor. Bir kadın, bir erkek, iki insan eğer sürekli bir mekanda birbiriyle ilişki içinde yaşıyorsa bu yolculuğun sorunsuz olması mümkün değil. Mutlaka sorun çıkacak. Sorun çıktığı zaman eğer siz mış gibi bir evlilik kurmamışsanız bu soruna bir merhaba demeniz lazım. Eğer mış gibi yaşıyorsanız sorun yokmuş gibi. İçiniz kanalar, iziniz güler. Hiç sorun yok. Kızmadım. ay Hiçbir şey yok canım. Beni ezmeye devam et. Beni insan yerine koyma. Zaten değilim ki ama burada çok önemli bir şey oluyor yaşamın içini boşaltıyorsunuz 16'sında ölmüş, 70'sinde gömülmüş çok insan var benim gönlümden geçen, benim ülkemde bu tip insanlar olmasın, onu istiyorum çatışma çıktı peki ne yapacağım? önce çatışma çıktı, kabul edeceğim bunun sorumluluğunu alacağım benim egomdan mı geliyor? Önemli bir gereksinmem mi karşılanmıyor, insan olmaktan mı kaynaklanıyor, kadın olmaktan mı kaynaklanıyor, erkek olmaktan mı kaynaklanıyor, her neyse. Bunun kökenine gideceğim. İkincisi ben eşime güveneceğim. Ben eşime diyeceğim ki ben bu hayatı seninle beraber yürütmeye karar verdim, söz verdim ve böyle olacak. Ama bunu ben, ben olarak ve kendi seçimimle yapmak istiyorum. Onun için gel konuşalım. Biliyorum benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben de senin mutlu olmanı istiyorum. Benim birkaç önerim var. Bir, erkek hakikaten psikolojik yönünden yetişiş, genetik hepsi beraber karışmış vaziyette biraz farklı. Erkek sorunlarla karşılaşınca enteresan bir şekilde duyguları Böyle baskın hale geldiği zaman böyle bir kenetleniyor, bir susma durumu oluyor. Onun için erken inine çekilmesi durumu hadisesi oluyor. Görüyorsunuz hakikaten konuşmak istemiyor. Kadın farkında mı? Hem de nasıl? Görüyor işte erkeği konuşmak istemiyor. Şimdi kadının psikolojisinde bu. Ben böyle bir şey olsam birisini anlatmak isterim, birisine konuşmak isterim. Sevdiğim erkeğim, ay canım şöyle bir durum hemen gidiyor. Neyin var? Ne oldu diye deşmeye başlıyor. Ve böyle bir durum enteresan bir şekilde yanlış. Adam iyice kapanıyor, bir şey yok diyor. Var var yüzünde belli diyor. Anlatsana. Yok dedim yani, yok dedim diyor. Çünkü... Erkek açık seçik farkına varmadan konuşamıyor. Onun biraz süreçlemesi lazım ve biz erkekler duyguları rahatlıkla süreçleyemiyoruz. Neden? Çünkü küçüklüğümüzden beri. Ağlama! Ağlama! Erkek kısmı ağlamaz. Karı gibi ağlama! Diyerek büyüdüğümüzden dolayı yavaş yavaş dünyamızdan, duygusal dünyamızdan koptuk. Demek ki erkek sorunu olup bir köşeye çekildiği zaman kadının yapabileceği bana göre en akıllı şey şöyle bakacak aha diyecek benim aslanımın sorunu var <gülüyor> ne sever açık çay sever açık çay. bir de yanına kurabiye sever varacaksınız açık çay kurabiye omuzuna vuracaksın açık çayın kurabiyen Allah kolaylık versin konuşmak <gülüyor> istersen ben oradayım şimdi bu müthiş güzel bir şey bir erkek için seni olduğun gibi kabul ediyorum benim için önemlisin Hazır olduğun zaman ben oradayım. Ben seni desteklerim. Peki, şimdi erkeğiz. Kadınımızın sorunu var. O zaman yaptığımız hata şu. <gülüyor> Diyoruz ki, vay canım sorunu var yalnız bırakayım. <gülüyor> Çünkü ben böyle olacağım, yalnız bırakılmak isterim. Onun için adam kaçıyor bir tarafa. kadıncı gördü, yüzünden anlaması lazımdı, sorması lazımdı neyin var diye. Erkeğin de öğrenmesi gereken bu. Eşinizin, karınızın, sevgilinizin sorunlu olduğunu görünce lütfen dinleyen olun, konuşan değil. Sorun çözen insan olmayın, erkeklerin sorunu bu. Varıyor, bir kere dinlemesini bilmiyor. Neyin var? Kadın diyor ki şöyle şöyle yapmadın. Ha niye böyle yapmadın? Yap ya, ağzıcık bir şey yok bunda. Adam da haklı zaten. Ve bu hakikaten çok sorunu daha da bir katmerli bir hale getiriyor. Şimdi, onun için demek ki erkek olarak bizim öğrenmemiz gereken şu, ya anlıyorum yüzümden bir sorunum var. Anlatır mısın? Anlatınca, aklınıza gelecek çözümler, Ay saçma kadın milleti de bilmem ne, kapat. Ve sadece kulağınla değil, gözünle dinle. Çünkü en iyi dinleme organı gözdür. Ve, bir süre sonra konuştuğu bittiği zaman hakikaten bütün bunların sonunda bir farkındalık geliştireceksek o zaman o zaman geliştirebiliriz. Değerli izleyenler bir programın daha sonuna geldik. Umarım önümüzdeki hafta yine bizimle birlikte olursunuz. Hoşça efendim.